İkisi arasında yine İmam-ı çıktı. Bu sefer e, onun için, geçen hafta demiş olmama rağmen, e, Ehl-i itikadı üzerine bu mübarek eseri ders yapalım inşallah. Sonra akide-i de yaparız inşallah. İmanımızı ne kadar sabitlersek, ne kadar kuvvetleştirecek o kadar mükemmel olur. i̇nşallah Rahman. Yani, şimdi bu zuhuratı evvela nakledelim. Hafız Ebul Kasım İbn-i Asakir, tebiyin müfteri olacak. Öyle bir eser var. İmam Ebu'l-Hasan eş'ari biliyorsunuz radıyallahu anh. ehli sünnet imamları yani geçmişte selef-i hepsi imamlar çok. Ama e, itikatta e, ehli sünnetin imamları yani bize kadar ulaşan ve görüşleri tedvin edilmiş, derlenmiş, toplanmış her hususta bir cevap arasan bulacağın imamlar ikidir. Birisi İmam Ma Ebu Mansur Maturidi Hazretleridir. Birisi de İmam Ebu'l-Hasan eş'aridir. Bunlar hep e, vefatları 300 küsürlardadır. Yani 330'larda falan. Dolayısıyla e, kendi doğmaları, ilim tahsilleri falan e, efendim sallallahu aleyhi ve sellemin eee işte hayrul <gülüyor> kurun karnetim meledinelunu meledinelunu asırlarının hayırlısı benim asrımdır. O 100 seneye tekabül ediyor. Kendi bulunduğu asırdan 100 seneye kadar zaten sahabe falan da artık 100 seneye kadar bitti yani. Ondan sonra onları takip edenler buna tabi'in deniyor. Yani ikinci yüz. Sonra onları takip edenler bu etti üçüncü yüz. Bu üçüncü yüze kadarkilerde en hayırlı olduklarına dair teminat veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ki bozuk adamları kastetmiyoruz. O zamanki salihlerin diğer dönemlerdekilerden üstün olduğu anlaşılıyor. Salihler salihlerle kıyas edilir. Alimler alimlerle kıyas edilir. İçkicilerle kıyas edilecek hali yok. Dolayısıyla o asırdaki efendim, faziletli insanlar 4. asır, 5. asırdakinden ne olur? Daha faziletli olur. Bu bakımdan İmam Eş'ari ve İmam Maturidi, yani yetişmeleri, ilimleri, tahsirleri 3. asırdadır yani. Çünkü vefatları zaten 4. asrın başında olduğuna göre kendileri ilimleri, telifleri vesaire birçok hizmetleri 3. asrın sonuna tekabül ediyor. Bu da onlara bir hayriyet tabii Şu eftaliyet kazandırıyor hadis-i şerife göre. Üçüncü asırda met edilmiş özellikle. Bu itibarla hem onlara selef-i salihin diyebiliriz. Ama selef mezhebinde tevil yok. Tevil olmadığından biraz e, e, efendim e, İmam Matur, İmam Eş'ari e, halefet e, yani halef mezhebine, mezhebinin kurucuları diyebiliriz. Çünkü ilk üç asırın ehline selef-i salihin diyoruz. Efendim, işte İmam-ı Azamlar, i̇mam Şafii'ler falan hep onlar i̇mam Malikler, o, o dönem, selef. Onlar çok tevil etmezler. Tevil demek ne demek? Allah'ımızın yet sıfatı var, var. Vecih var, var. Nüzül sıfatı var, var. İstiva sıfatı var, var. Müteşafiatta ne varsa kabul ederler, mana vermezler. Tevil yapmazlar, yorum yapmazlar. Buyurulduğu üzere kelimeyi okurlar. Kelimeyi tercüme de yapmazlar, tefsir de yapmazlar. Zaten, وَمَا İllallah tevilini ancak Allah bilir. Âd Kerimesi'nde buyrulduğuna göre hareket ederler. Fakat sonra milletin tabii eee soru sorması, fitne çıkarması, müteşabih ayetleri eşelemesi, değelemesi, karıştırması çoğaldınca ki Âd Kerime onu da beyan ediyor. Fe'melledeene fi kulubihum zaygun fetteb'una Kalplerinde haktan kayma, batıla temayül olanlar Müteşabih ayet ve hadisleri karıştırırlar. Onların peşine düşerler. şimdiki Vahabilerin, Haricilerin, Işidin, Daeshin, bilmemlerin, bütün bunlar işte Allah'ın haşa oturduğunu, bizim gibi indiğini, işte efendim ondan sonra cisimlere benzeyen böyle haşa Rabbimize sıfatlar falan. Allah göktedir haşa. Mekan isnadı falan. Bunlar hep o müteşabih ayet ve hadislerin Diyor ya tevilini aramak ama aslında fitne aramak diyor Kur'an-ı Kerim'de Mevla. Fitne aramak için onları karıştırırlar. Tevilini ancak Allah bilir buyuruyor. Ama Ayet-i Kerime'de وَالرَّاسِخُونَ nefil الْعِلْمِ ilim. ilimde rasik olanlar. Burası ya iptidai kelam oluyor, ilerisi işte dualarını anlatıyor. Ama bazı alimlerin fesirlere göre vav atıftır, iptidaiye değil. Atıf olunca ne oluyor? Ben bilirim bir de rasikler bilir diyor. Şimdi rasikler bilir deyince O zaman işte onların beyan ettiği teviller de bu artı kerime ile hüccet oluyor. Çünkü rasık alimler bilirler diyor tevilini. O tefsirine göre, vav atıf olursa geriye işte bir vavın vav aynı vav da işte okunuşu vav ama atıf mıdır, iptida mıdır? Burada neler dönüyor neler? Ama İmam Rabbani Hazretleri ne buyuruyor? Bu fakire allah Teala müteşabihattan bir kar kaçtı diyor. Ama ben onları anlatamam diyor. Yani oğlu İmam, İmam Muhammed Masum Hazretleri ki yüz bin evliya yetiştirmiş, efendim, şeyhlerin, meşahin şeyhi ama diyor Hazretleri, İmam Hazretleri i̇mam Masum'a bile anlatamam diyor, öyle meseleler var diyor. Şimdi dolayısıyla, rasık alimler bilirler. E şimdi i̇mam Maturidiler, İmam-ı Eş'ariler, rasık olduklarında hiç şüphe olmayan alimler. Bunlar tevil yapıyor. E, tevil yapıyor derken, e, i̇mam Malik de tevil yapıyor. Halbuki İmam Malik seleftendir. İttifakla seleftendir. Yani selef hiç tevil yapmıyor anlamına gelmiyor. Çünkü neden? Ee, İmam Malik de işte efendim rabbine, Rabbimiz nüzul eder deyince nüzul eder diyebilirsin. İner diyemezsin. İner dediğin zaman hareket ve intikal devreye giriyor. Onun için nüzul eder diyip kelimeyi Arapçayla bırakacaksın. Tercüme caiz değil. Tefsir caiz değil. Tevile müsaade var. Tevilde ne diyor? Rabbimizin Tecellisi iner, rahmeti iner diyor. Anladın mı? Haa. Şimdi mesela وَجَاءَ رَبُّكَ رَبِّنْ جَاءَ مَجِع diyelim. Allah Teala kendine مَجِع isnat ediyor. Şimdi meci kelimesinin lügatı sana bana görse جَاءَ اَحْمَدُوا desen ne demek? Ahmet geldi demek. Ama sen şimdi جَاءَ رَبُّكَ Kur'an'da Rabbin meci sıfatını ispat ettiği zaman Meciz sıfat ispat ettiği zaman, sen orada Rabbin gelince, gelirse diyebilir misin? Diyemiyorsun. Çünkü gelmekte ne var? Hareket ve intikal var. i̇mam Taberi, e, ulemanın, işte selefin, halefin hepsinin reisidir i̇mam Taberi. i̇mam Taberi diyor, bütün ulema ittifak etmişler ki, allah Teala hareketten, intikalden münezzehtir. Bu hususta, el-i sünnette hiç ihtilaf eden bir kişi yoktur. O zaman geldi diyemiyorsun. E i̇şte imam İmam Malik mesela Selef'ten olduğu halde o da orada ne diyor? Emri geldi diyor, mesela. Ama şimdi bunun da başka ayetten delili var mı? Var. Ne buyuruyor başka ayette? İşte Kur'an'ın hepsini bileceksin, hadisin hepsini bileceksin. Hepsini bilmeden bir cüzüne sarılarak, bir parçayı ele alarak, bir ayetle, bir hadisle yaz gelmez. Üç ayetle, beş hadisle adam alim olmaz. Önüne gelen bir tarafından tutar, hani teşbirte hata yok, Fili tarif eden gibi, fili tarif eden kör gibi herkes tuttuğu taraftan fil nedir dedim mi? İşte biri der ki direk der, ayağını tutmuştur. Biri der ki hortum der, hortumunu tutmuştur. Çünkü ama tümünü görmez. Tümünü görmeyince de tuttuğu taraftan tarife kalkar. Bu ilim kolay mıdır? İtikat meseleleri kolay mıdır? İlmi kelamda konuşmak kolay mıdır? Önüne gelen internete girecek, Selefi, Vehhabi sitelerine girecek. Oradan birkaç bir şey okuyacak. Ondan sonra gelecek Allame-i Cihan hocalarla münazaraya kalkacak. Bundan daha cahil var mıdır? Bir de oradaki bilgiyle kalkacak. Erüstet ulemasını tekfir edecek. Yani kafir diyecek. Böylece kendi kafir olacak. Maalesef bu vartaya düşmektedirler. Allah gençlerimizi halas eylesin. Amin. Bu bozuk itikatlardan muhafaza eylesin. Amin. Ama maalesef Bu son dönemde de Selefi akımı artmış ve birçok dernekler bu isim altında kurulmuş. Bunların birçoğu da cami, mami, dernek, cemaat adı altında e, Sıbyan Mektebi açan, çocuk okutmaya kalkan bile var. Bu numaralarla kendilerine meşruiyet zemini ve kılıf hazırlıyorlar. Ondan sonra çocuk, çoluğu ışıkçı yapacaklar. İşte Allah göktedir aşağı, İşte mezheplere uyulmaz. Şu kafir, bu kafir, herkesi efendim ifsat edecekler, etmeye çalışıyorlar. Hükümetin de bu hususta çok uyanık olması lazım. Am, efendim ve tabii ne yapacak yani? Dışarısı karıştı, içerisi her yer karıştı. Şimdi öyle bir toz duman oldu ki artık kimin nereye yetişeceğini de tahmin bile edemiyorum yani. İşler zorlaştı artık. Çok zorlaştı. atezi i karıştın karıştığın Tayyip Bey kendi söylüyor yani. Daha ben ne diyeyim sana yani. E şimdi hal böyle olunca burada bu işleri kim çözecek? Milletin itikadını bozan bu adamlar bu derneği. Zaten hadi bunlar gayri meşru, gayri resmi bir şeyini bulacaksın da da zaten yapılan ifsadı derneği hiçbir selefi vehabi akımı yapamaz. Çünkü ilahiyatlar meşru zeminde, efendim diploma veren memleketin resmi okulları durumunda buradaki adamların da itikatları ortada. Beyanları ortada, yazıları ortada, kitapları ortada. Bu adamlar, yani Kur'an ayetlerini artık, değil mi o i̇lham Güler miydi neydi? Adam alenen işte Hızır Aleyhisselam işte kef Suresi'ne geçiyor. Çocuğun kafasını boşuyor. Böyle bir şey olur mu falan diyor. Yahu, ayet yani artık Diyanet bile mecburen yani meali düzgün yazmak zorunda yani. Mecburen yani. Yoksa şey diyecek de, onu bile adam resmen inkar edebiliyor ve bu adamlar, dernek dergilerde yazıya duruluyor, Bu ilahiyatçılar e, bütün panellere katılıyor. Davet ediliyor yani bu adamlar. Kur'an'ın açık naslarını inkar edenler. Yani hadis fatesi bıraktı, Kur'an'a geçti zaten. Kur'an'a geçti. Şimdi Kur'an'ı ayıklama çalışıyorlar. Onun için bu zamanda El-Usdet itikadına çok efendim önem vereceğiz. Okuyacağız, dinleyeceğiz. Mustafa İmam Gazali Hucetü'l İslam İslam'ın delili sayılıyor. Ondan sonra e, bu mübarek zatın tabii fe, esas şeyi felsefeden geliyor. İlk zaman felsefeye çok çalıştı. Ondan sonra bu felsefenin imansızlık olduğunu anladı. Sonra felsefenin aleyhine kitaplar yazdı. Tehafutül felasife, felsefeyle uğraşanların batılda yarışmaları, batıla koşuşmaları, ba batıla gömülmeleri hakkında. Sonra el kız yani dalal. Sapık inançlardan kurtaran adı altında da bir eser yazdı. Belki o da ders yapılmaya e, muhtaçtır. E, El-Munkiz yani kurtaran demek. İsmini kurtarıcı koymuş. Can kurtaran yani iman kurtaran demek. Munkiz iman kurtaran. Can kurtarandan daha mı? Müslüman ölsen efendim kazada belada olsan şehit olursun. Ama imanını kurtaramazsan murt olursun, helak olursun. Onun için bize ne lazım? İman kurtaran lazım. Can kurtarandan da önce. Şimdi iman kurtarmaya ihtiyaç var. Zaman döndü, döndü, teferruattan geçtik, yine geldik 25-30 sene, 40 senelik benim kendime göre bir devriyemde. Döndüğüm nokta neresi, bu milletin imanı nasıl kurtarırsa döndük. Halbuki biz şimdi tasavvufun da derinliklerine geçmek, züht takva, güzel ahlak falan derken çok teferruatlı meseleler konuşma zamanındayız diye kendimizi zannederdik öyle ya. Başladığımız süreç nere? 30-40 sene sonra biz herhalde artık millet hep Müslümanlığı kavramış olur. Biz artık faziletli ameller, tasavvufun derinliklerine gireriz derken geldiğimiz noktaya görüyor musun? Geldik yine iman kurtarma. Çünkü neden? Müfsit arttı. Bozan arttı. Bozan çoğaldı. Sizin de mübarek ellerinizde bir Dep top diyelim, o da küçüldü şimdi, cep top diyelim. Bir şey var elinizde, parmağınızda durmuyor, önüne gelen mesaja bakıyorsunuz. Önüne gelen WhatsApp'ına, önüne gelen haberine her şeye bakıyorsunuz. Bu da sizin de tehlikenizi artırıyor. Çok zıplayan bir gün tutulur meselesi yani. Sağlam kanallardan hareket etmeyince o da ne demiş, bu da ne demiş, açık oturumları, şunları bunları dinleyeyim derken yani dün geçen gün bir acaba geldi. Caner Taşman adını da bilmiyor da Bir hoca diyor, söyledi, diyor. Ne hocası dedim ya? Ya ne hocası? Adam Kur'an okuyamıyor. Adam ona hoca diyor. Çünkü neden? E din adına konuşan herkese hoca diyorlar. Ama bu millet meraklı olduğundan, batıl mı hak mı seçmediğinden iman tehlikeye girmiş durumdadır. Çok tehlike var. Sizler inşallah aza olursunuz. Ama bu milleti acırsak inşallah. Bu derslere devam edersek inşallah. Şimdi İbn-i İmam Eş'ari'nin hakkında bir eser yazmıştır. Ona iftira edenlerin yalanını beyan etme manasına geliyor. Teb'in-ü kezib müfteri kitabının adı. O eserde zikrediyor. Diyor ki İşte Şeyh Fakih İmam Sa'd İbni Ali Ondan sonra El-İsferayin'i Şam'da işittim, diyor. Şecereli bunlar. Böyle rüyalar, zuhuratlar bile neli? Şecereli. Ben ondan, o ondan, o ondan. He? Bizim gibi internette okudum. Efendim şurada rastladım, WhatsApp'ta rastladım diye bir şey var mı ilimde? Böyle bir şey yok. Alimler hep kaynaklı konuşuyor. Ondan sonra o dedi ki diyor, İmam Evhad, Zeynül Kurra, Cemal Haram, Ebu'l Feth. Bunlar hep mübareklerin künyeleri. Amir İbni Mekke'de dinledim diyor. Bir gün Mescid-i Haram'a girdim. Yani Kabe. Ye. Günlerden pazar idi. Öğlenle ikindi arası sene 545. Hicri sene kaçmış? 545. Şevval ayıymış, yani Ramazan'dan sonraki ay. Ayın kaçıymış? 14'ü. Bunlar böyle. İşlerini sağlam yaparlar yani. Anladın mı? Aynı 14.ünde, şevval ayında biraz kırgınlığım vardı üzerimde, bir de başım dönüyordum. Bu halsizliğimden dolayı oturmaya, yani düz durmaya güç bulamadım. Dedim ki, kabe de şöyle biraz kenara çekileyim, biraz yanımın üzerine yatayım. Uyumak niyetiyle değil, ama şöyle vücudumu ayakta tutamıyorum halsizlikten. Biraz yan yatayım, biraz istirahat edeyim. Bab-ül-Ürve'nin orada bir kapı var. O kapıyı açık gördüm. Oraya girdim. Kabe'in i Muazzama'nın hizasında böyle yanıma, sağ yanıma yattım. Ondan sonra uyumamak için de böyle kendimi salmadım. Ellerimi yanaklarımın altında falan böyle. Kendimi biraz zapturapt altında tutuyorum. Hani böyle rahat salatsan hani uyku daha çabuk gelir. Abdestin bozulmasın. Gerçi kâbede uyumak caiz midir? Caizdir. E uyursan da abdestin bozulur mu? Gustüm bile bozulabilir. Ne? Adam gidecek yıkanma. Ne yapacak? Kâbede gusül icap etmiyor mu bazen? E diyor insanların başına gelebilir. Ondan sonra uyursan gelebilir. Her şey gelebilir. Mazursun, mesul de değilsin. Abdestin demiş bozulmasın. Baktım diyor, tam o arada Bidat ehlinden bir adam geldi. Bu Bidat, bidat ehli yani itikadı bozuk. Artık e, Mortezile mi'dir, Şia mıdır, onu tam şu anda anlayamadım. Geldi diyor, tam Kabe'nin kapısına doğru böyle seccadesini attı. Ondan sonra küçük bir levha çıkarttı on, onu, öptü diyor, önüne koydu. Belki de şiadır belki kerbela şey midir anlamadım daha. Ondan sonra diyor uzun bir namaz kıldı. Ellerini de saldı diyor böyle kenara. Yani kıyamda ne yapmadı? El bağlamadı. Ondan sonra bence şiaya benzettim bu için. Çünkü hep diyor o levhanın üzerine secde ediyor. Çünkü onlar biliyorsunuz kerbela'dan toprak alıyorlar, şey alıyorlar. Secdeyi de nereye giderse gitsin o taşı Yaptığı işte o tozdan sıkmadır zaten. O taş değil de sıkma yapıyorlar onu. Secdeyi onun üzerine yapıyorlar. O secdeyi onun üzerine yapıyor. Namazı bitirdi. Yine o şeyin üzerine parça, bir şey parçasının üzerine secde etti. Uzunca secde etti falan. Ondan sonra efendim ağlıyor, sızlıyor, dua ediyor, yalvarıyor. Bir acayip bir şeyler var bu. Öbür mezheplerde de bakıyorsun Kâbe'de işte burada eskiden rastlıyorduk şimdi pek. Onlar da sokmuyorlar herhalde ama efendim yani bir ağlamalar, bir sızlamalar Allah Allah. İnsan da şey oluyor ya. Lan diyorum biz de diyor eli sünnetiz. 40 senelik, 50 senelik tarikatlıyız. Hacıyız, hocayız. Bir damla yok ya. <gülüyor> Sifte yok yani. Adam yıkılıyor oralarda yani. Kâbe'de ölecek az daha. Biz de Eceba diyoruz kendimize değil mi? Biz mi bu atıldayız? Bunlar mı hak üzere acaba? demiyoruz da öyle bir şey der miyiz ya o? <gülüyor> ama işte hemen şu ateyi bildiğimiz için ha milletun nasibe bazı kullarımız var çok amel etmişler ama boşuna yorulmuşlar bu yürüyor. Onun için amel çokluğuna i'tibar yoktur. Kulundan hali hoşlanmayınca Neyle hoşlanır? Düzgün itikad ile Sahih itikad olmayandan Allah hoşlanmaz O zaman istediği kadar etsin değil mi? Ama onlar da böyle bir ağlama var Gerçi biraz da numara da var farkındaysanız Hani bir video vardı Böyle Kamera geliyordu gelince ooo başlıyorlardı <gülüyor> Kamera böyle bir şeyler bir seyrettik biz bir zaman Bilmiyorum siz ne yaptınız yani <gülüyor> He vardır yani sizin arşivler doludur öyle <gülüyor> saatekarlarla Ondan sonra Adam diyor ağladı, sızladı. Şimdi efendim biz benim kadar şiaya reddiye yapan bir hoca da yani adı sanı bilinenler için dediğim, bilinmeyen, dolu, mübarek vardır da böyle adı sanı meşhur olanlar için de pek bulamazsınız. Yani ben Allah için reddiyelerimi eksik etmem. Ama şimdi kalkmış Nevzat Çiçek efendim beni sorguluyor. Yani beni derken İsim vermiyor, ben anlıyorum. Adrese gidiyor tabii ki. Neymiş efendim? Haçlı Şabi'nin e, işte aleyhine konuşanlar şimdi iş Kürtlere gelince sustular kaldılar. Ne alakası var? Ne alakası var? Biz Haçlı Şabi'ye ne lanetler, ne beddualar okumadık mı? ehl süneti Sünnet'i doğradılar, kestiler. Bunları ilk başta biz beyan etmedik mi? Kimse Haçlı Şabi'nin adını bilmiyorken şu taraftaydı o zaman Kürtçe. Ben orada o sohbette anlattım, hepsini beyan ettim. Ama sen şimdi bizim Bizim Kürtlerle ne alakalı? Ben Kürtleri en çok seviyorum, metediyorum el-i sünnet olandan. Ama sen İsrail bayrağı açarsan, he? Barzani söylüyorum yani. E sen İsrail bayrağı açarsan, İsrail'in efendim ordusuna orada yer verirsen, bütün efendim, füzelerini bilmem nelerini yerleştirirsen oraya İsrail'in, e ondan sonra, efendim kaç yüz bin İsrail'den şeyi de, vatandaş da yeniden eski çıkmışlar oralardan. Göre. Onları da yüz bin, iki yüz bin sözleşme yaptım, Abi bunları da geri alacağım dersen ben burada şimdi İsrail'in olduğu bir yerde de Haç'la ile ilgili konuşamam yani. Çünkü İsrail'in eşed dünnâs adâveten Kur'an'ın beyanıyla dizeciler neşeddennâs adâveten lillezîne âmenû'l yehûd Müslümanların en şiddetli düşmanı Kur'an'ın açık ifadesiyle Yahudilerdir yani Siyonistlerdir diyor. E bu ayet varken de e İsrail bayrağını açanları da Ben neyine nasıl müdafaa edeceğim yani? Onun için kimse kusura bakmasın. Öyle mi? Irkçılık yapmıyoruz. Kafatasçılık hiç yapmıyoruz. Ama İsrail'in oyununu da görmek zorundayız. Büyük İsrail projesi, 3 projesinde ikinci İsrail, Şiyonistan'da barzane edilen kurulmak istendiğinde Allah da iptal ediyor elhamdülillah edecek de. E bunu da görüyoruz yani. Onun için şimdi kimse kusura bakmasın. He? Merzuk Merzuk Ghanim El Ghanim ya İngilizce yazdıkları için bu şeyler haberler olmuyor Merzuk El Ghanim Adam ne şey etti ya Rusya'nın bir şeyinde Saint Petersburg mu bilmem ne Orada bir toplantıda Bir dinleyin ya Sizi çocuk katilleri Sizi şunlar sizi bunlar Orada İsrail heyeti de gelmiş Çıkın dışarıdır Nasıl bağırdı nasıl çağırdı Genç de bir şey yani Allah muhafaza etsin Yahudi'nin şerrinden, Allah'ın takdirinden başka bir şey yok Korkmanın ecele faydası yok Numaradan da İsrail protestoları yapma lüzum yok İşte öyle adam gibi yaptı yani maşallah Ondan sonra da Çık dışarı çıkın lan dedi İkisi böyle miskinler biliyorsunuz onlar en korkak millettir En cimri millettir Her cimri korkak olur Tamam mı? Her cesur cömert olur Anladın mı? Her cömert cesur olmayabilir ama Cesurlar mutlaka cömerttir. Bu bir kaide-i külliyedir yani. Bunlar da en cimri millettir dünyada. Ve dolayısıyla en korkak millettir. Hemen kalktılar çıktılar yani. <gülüyor> Karıştırmayalım şu şey dediler şimdi burada. Nasıl bağırdı ya? Ha. E şimdi onun için Müslümanlar, bu Yahudilerin, Siyonistlerin şerrini anlıyorlar. Bütün çektiklerimiz onlar yüzünden. Bütün akırılan kanlar, tecavüzler vesaireler, bütün belalar İslam coğrafyasında. E bu Mayanmar'da da parmakları yoksa bir şey bilmiyorum Dünyanın neresinde Müslümanlara bir zulüm varsa Siyonizmin parmağı olmadığı düşünülemez Birleşmiş Milletleri de onlar yönetiyor Amerika'yı onlar yönetiyor e Dolayısıyla bu kadar zulmü onlar yaptırıyor Ve efendim durdurmuyor da Durduracak adamı da engelliyor e Ben adam dedim yani o Kuvvetin meclis başkanı kimse ya Vallahi. Rehim olsa 40 tane veririm ben ona ya Adam ya E şimdi böyle olur E biz düşmanımızı bileceğiz. Ondan sonra efendim İsrail'le bayrak açıp da el ele tutuşursan kusura bakma. Yok sünniyim, münniyim ben öyle sünnülük anlamam yani. Siyonistten el ele tutuşanın sünnisi, münnisi bana lazım değil. Ne yapayım senin gibi sünni ya? Tabii Şii'nin de İsrail düşmanlığında onda da hep soru işaretleri olduğunu, arkadan ittifak ettiklerini, eli sünnete karşı hareket ettiklerini de söylüyorum devamlı. Onda söylüyorum. Ben asla İran'ın şihanında İsrail'le çatışmalı olduğuna inanmıyorum. Ekseri tiyatro çevirdiklerini de size beyan ediyorum. Ama alenende bir İsrail'in bayrağının açıldığı yerde de burada da ne hikmet var acaba diye hikmet arayamam yani. Kimse kusura bakmasın. Onun için şimdi bidat ehli, yani bidat ehli Allah muhafaza bunların şerlerinden, Kafirin zararından fazladır diyor İmam Rabbani Hazretleri. Neden? Çünkü Müslüman zannettiğin için mutezile-i haricileri, ışıkçileri bilmem neleri, Müslüman zannettiğin için tehlike orada yani, zehirlenme ihtimali artıyor. Tabii öbür türlü papazdır, haamdır diye zaten yanaşmıyorsun, bana ne diyorsun falan. Oradan zarar daha azalıyor. İnsan zararı nereden alır? Yakın durduğundan, karıştığından, bulaştığından alır. Geri kalan uzakta durduğundan çok zarar almaz. Bu ayrı bir şey. Şimdi buyuruyor ki namazını bitirdi diyor. Başını kaldırdı diyor. Yine o şeyi aldı diyor işte herhalde Kerbela şeyi. Onu öptü diyor. Ondan sonra gözlerinin üzerine sürdü. Bir daha öptü diyor. Sonra cebine koydu diyor falan. Allah Allah dedim. Ne bir çıktı ya Rabbi dedim diyor. Buzat. Bak sene daha Hicri 545 diyor. Yani ne ne anlama geliyor bu? 900 seneye yakın mı? 900 senelik bir şey. He? 900 falan oluyor. 1438 olduğuna göre işte 900 senelik bir hadise bu yani. Büyük allame bir zat. Ya diyor böyle diyor içimden geçirdim ki diyor kendi kendime uzanıyorum diyor. Çok hastayım diyor Kabe'ye doğru. İçimden geçirdim ki. Ah ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olsaydı da aramızda olsaydı da ümmeti ne pitatler üretti, türetti. Ne reformlar, ne dinde sapıklıklar çıkarttı. O hayatta olsaydı bu ümmetini bu bidatlerden kurtarırdı. Bu kötü inançlarından, amellerinden çıkarırdı, sıyırırdı yani ama. O hayatta değil, işimiz zor. Tabii ki hep yanıyoruz, hep ona yanıyoruz tabii ki. Yanıyoruz. Çünkü ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Başına bir musibet gelen, Esas benim vefatımda gelen musibeti hatırlasın. Kendi başına geleni hafif görsün diyor. Çünkü yani senin oğlun öldü büyük musibet, kızın öldü büyük musibet, karın oldu büyük musibet. Bilmiyorum. Razı değilseniz memnunda olanlar olabilir. İyi öldü, onu bilmiyorum. Ama genel manada yani şimdi iyi ge benim hanım ölürse musibet yani. Bana bakıyor yani, iyi bakıyor. E şimdi misal. Başına musibet, dükkan yandı, şu oldu, bu oldu. Efendim musibet diyor ki esas o zaman keselli yani anlamında hemen benim vefatımda başınıza gelen musibeti hatırlayın ümmetim olarak hepinize büyük bela vurdu diyor çünkü benimle isabet eden musibet benim vefatımla size gelen zarar musibetlerin en büyüklerindendir diyor ondan büyük musibette olamaz bu ümmet açısından Vahiy kesildi ya vay kesildi. İşte o zat da diyor içimi çektim diyor yani. Ne bidatlar yapıyorlar ya falan. Üzüldüm diyor. Tam o arada bir yandan da uyku bastırıyor. Ben de uykuyu def ediyorum diyor. Kendimden uzaklaştırıyorum diyor. Uyku beni yakalamasın diye, abdestim bozulmasın diye. Fakat bir geçkinlik hali. Buna tam uyku denmiyor. Zuhuratların görüldüğü hal tam uyku değildir. Tam uykuda görülene ne denir? Rüya denir. Beyne nem veya kaza uykuyla uyanıklık arasındaki e, görülenlere zuhurat diyoruz. Tabi tarikat dersinde falan olursa özellikle zikir yaparken olursa e, bu e, uykuyla uyanıklık arasında oluyor. Öyle bir hal geldi böyle yani ne uyuyorum ne uyanıyorum. Baktım geniş bir arsa kabe'nin önünde yatıyorum diyor yani. Hizasında yatıyorum diyor. Geniş bir arsada üzerinde çok insanlar var. Herkes ayakta durmuş. Her birinin elinde bir cilt kitap var. Her birinin elinde iki cilt yok. Herkesin elinde tek bir cilt. Tek bir cilt kitap var. Bütün ki elinde kitap olanlar halaka olmuş. İşte böyle halaka yuvarlak olan ilim meclislerinde halaka sünnettir. Sahabe-i halaka yaparlardı. Bir şahıs var. Herkes onun etrafında halaka olmuş. İkinci halaka yok. Tek halka var. Onun etrafında toplamışlar. Yanaştım diyor. İşte dedim ki, haliniz, ahvaliniz nedir? Bu halkada haleka Arapçası, Türkçe'de halka diyorsunuz. Bu halkada olanlar e, neler yaşanıyor? Bu zat kimdir? Etrafında bu toplaşanlar kimdir? falan? Dediler ki, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bunu da İmam Zebidi'nin kitabından okuyorum. Yani. Seyyid İmam Murtaza Zebidi. Nakşi Hanefi büyüklerinden. Osmanlı izahımız. Birinci Abdülhamid bile ondan icazet almıştır yani. Birinci Abdülhamit, ikinci değil. Birinci Abdülhamit büyük velidir biliyorsunuz. Kasidesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve üst, üstünde bulunuyor. Hücre kasidesini bastırdım ya size, o kaside ona Ya Resulallah hüzbiyedi, mali sivake ve elvi ala hadi, diye başlıyor. Kasideciler de şöyle olan. Bakın, Mevlüt'te belki ben de söylerim, kafama eser söylerim yani, ne olacak? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem et ederiz. Ondan sonra birinci Hamid Hazretleri'nin, Hazretleri de ona mektup yazdı İmam Murtaza Hazretleri, o da icazet istedi, hadis icazeti. İmam Zebidi ona icazet yazdı yani. Bizim padişahlar, bizim padişahlar hadisten icazetli adamlardı ya, bunlar acayip ilimleri vardı yani. Dünyadaki ne kadar alim var bilirlerdi. İmam Zebidi, bütün hacca gidenler onu ziyaret ederler Mısır'dan deniz yoluyla. Yani gidecek olanlar Osmanlı ülkelerinden efendim hep İmam Cebidi İhyaül-i e şer yazmış, on cilt kalın. Tabi yeni baskılarda 15 ciltte oldu da onda da geçiyor bu yani. Bu anlattığım şey ben rüya görmedim yani. Kaynaklarını söylüyoruz yani. Bütün ulemadan nakille geliyor. Dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturuyor. Bunlar da mezheplerin ashabı. Yani Dört büyük mezhebin kurucuları olan imamlar etrafında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in kendi mezheplerini, fıkıhlarını ve itikadi meselelerdeki inançlarının durumunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e onaylatmak istiyorlar. Yani ben böyle bir kitap yazdım, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bakıyor, hani biliyorsun bir de Hiyaül Ümit'in meselesi var, onu ayrı anlatmıştım yani. Bakıyor, işte tasdik ediyor. Veya tebessüm ediyor. İşte bunlar hep ne? Muvafakat alameti oluyor yani. Güzel. Ondan sonra böyle baktım kaldım diyor. Baktım halakadan bizzat elinde bir cilt kitap Dendi, dediler ki bu imam Şafii'dir Radıyallahu teala. Geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam verdi diyor. Selam verdi. Baktım ben seyrediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık cemalinde, kemalinde bembeyaz elbiseler Nazif, sarığı, entarisi ama diyor tasavvuf ehlinin kıyafetini giymiş huzuratta yani tasavvuf eli o dönemdeki işte sene 545'lerdeki tasavvuf ehlinin giydiği kıyafetler yani i̇şte sarılar böyle şekiller oluyor Öyle işte Bedevi tarikatı kırmızıdır vesaire böyle tasavvuf ehlinin kıyafeti ne demek sünnete uygun zaten sert biraz giyerler çok ince altını gösteren şeffaf kumaşlar giymezler Ondan sonra züht ve takva elbiseleri giyerler falan ama sarığı var, gömleği var, elbiseleri yıkanmış yani yeni kumaş değil yıkanmış diyor ama nazif tertemiz böyle. Efendim Ve aleykese selam dedi İmam Şafii'ye cevap verdi diyor, İmam Şafii'ye merhaba etti, İmam Şafii de dedi ki okuyabilir miyim? Oku dedi, bütün itikadını e, Yani Ebu'l Hasan Eş'ari de şafiidir zaten illaki geriden geliyor kimse bir mezheb uyduramaz haşa. Mezhebinin itikadını okudu, Efendim, kitapta o bölümü okudu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etti. Bir şey reddetmedi, bir şey itiraz etmedi, bir şey şehr getirmedi, dinledi. Sonra bir şahıs daha geldi. Dedim bu kimdir acaba soruyorum cemaate dediler Ebu Hanife'dir radıyallahu teala. İmam-ı Azam Efendimiz geldi, elinde bir kitap var, selam verdi, o da i̇mam Şafii'nin yanına oturdu. Bunlar dört mezhebin büyükleri tabii İmam-ı Azam hepsinden, yani Şafii olanlar İmam-ı Şafii'yi daha büyük görüyorlar, normaldir, doğaldır ama hem kıdem, hem eskilik, hem zaman bakımından bir de i̇mam Şafii'nin kendi beyanatı var. اَلْخَلْقُ fil عَيَالٌ bir الْفِقْلِيَ de. Bütün e, Müslümanlar fıkıhta Ebu Hanife'nin çoluk çocuğu mesela ailesi istiyor. o dini bibini istıman efendim e, yarısını o çözdü o ayet ve hadislerden istihrac etti istinbat etti işte adet. Sonra e, zaten kendisi İmam Muhammed'in talebesidir yani. İmam-ı Azam efendimize kavuşmamış, vakti yetişmemiş ömrü. İmam Muhammed efendimizden okumuş yani. Akrabalıkları da var ve zaten onun kitapları olmasa ben Şafii olamazdım diyor. Ama tabii sonradan gelen de illa geride kalan anlamına gelmiyor. O da çok büyük içtihatlar yapmış. Çok büyük bir mezhep kurmuş. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in metiyesine de hadiste de mazar olmuş. Kureyş'in alimi yer yüzünü ilim dolduracak. Onun kadar Kureyş'ten alim çıkmamıştır. Çünkü bu Hanife Kureyşli değildir. Fars milletindendir. İmam Şafii muttalibidir. Yani Kureyş'tendir. Alim Kureyş yemle otu bakalağı Kureyş'in alimi yer tabakalarını ilim dolduracak. Hadisi ondan bahsediyorum. Yani Rıdvanullahi aleyh mecma'in Onlar çok büyük tabakalar. Sonra o geldi. İmam-ı Azam geldi, selam verdi, oturdu. Kendi kitabından mezhebini okudu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i dinliyor. İtikadını beyan etti. Ondan sonra İmam-ı Malik Hazretleri, işte İmam-ı Ahmet-i Hanbel Hazretleri, mezhep sahipleri geliyor. Halakada onlar var. Az bir kişi kaldı. Her okuyan diğerinin yanına oturuyor. Her okuyan diğerinin yanına oturuyor. Okumalar bitti. Rafizilerden diyor. Rafiziler kimler? Ha. Rafiziyi terk edenler demek neyi terk etmişler? Ebubekir ve Ömer, ve Osman efendilerimizi sevmeyi terk ettiklerinden, sahabenin muhabbetini terk ettiklerinden adları ne olmuş? Rafizi olmuş yani. Yoksa Ehlibeyt'i sevdiklerinden dolayı Rafizi değiller. Sahabeyi sevmediklerinden dolayı râfızîler, anladın mı? İmam Şafii bu bâb'ta ne diyor? لَوْ كَانَ رَفْضًا حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَلْ يَشْهَدِ الثَّقَلَانِ اَنْن۪ي رَافِضُ Eğer diyor, bunlar bu râfızîlerin diyor, eğer dertleri Peygamber-i sevmek olsaydı, eğer râfızîlik dedikleri de ehl sevgisi olsaydı, İnsucun şahit olsun ben de rafiziyim diyor. Ama bunların derdi helbet sevgisi değil diyor. Sahabenin buzudur ve nefretidir diyor. Bu üç imam şafiden çok nakledilir. Ya yani zaten geçen de ulama'dan bir zat beyan ediyor. Mesela hiç Hazreti Hasan yok. 12 imam da var ama şu anda bakar mısınız alemlerde kartlarda efendi Ashura şeylerinde numayişlerinde gösterimler. Hep ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin. Kurban olayım Hazreti Hüseyin başımın tacı da. Hasan niye yok? Kerbela'da şehitlikten değilmiş işte. Ya ben de öyle biliyordum senin gibi. Ya işler başkaymış. İşler aynı yani. Çalçalı oynadan beter olduk. Neymiş mesele biliyor musun? Ya işte Kisra yıkıldığı zaman Acem Fars hükümdarlığı kızları, üç kızı esir alındı. O üç kızı Medine'ye getirildi. Bu tabi tarihte Siyer'de vardı zaten. Biri Ebu Beşutlu'nun oğlu Muhammed'e verildi. Radıyallahu anhüm. Biri Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer'e verildi. Çünkü onlar hükümdar kızları olduğu için denklik meselesi var. Yani evlenecekler falan, denklik olsun diye gidip de mesela yani sahabe içinde de fakiri var, işte şu var, durumu müşahit olmayan var. Yani seviye bakımından itibarda İslam'da, fıkhıda denklik meselesi olduğundan Biri Ebubek Sıddık'ın oğluna verdi. biraz Hazreti Ali'nin verdi. Biri de Hazreti Ali'nin oğlu Efendimiz'in torunu. Hazreti Hüseyin Efendimiz'i aldı. Şimdi bu on iki iman başımızın tacı, kurban oldukları, hepsi kimden geliyor? Kisra'nın kızından geliyor. E kızı, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in hanımı olmuş, e tabii ki mübarek olmuş, saliha olmuş, başımızın tacı. Değil mi? Onu konuşmuyoruz. Ama neyi konuşuyoruz? Onlar yine Kisra taraftarlığı, taassuplığı yapıyor. Yani Hz. Hasan'dan gelenler, Hasan-ı var, Abdullah-ı Mahz var, işte Fas'ı kuranlar, Hz. Hasan'ın soyudur. Şu andaki bile krallar, Hz. Hasan'ın soyudur. Fas ülkesi, Fas, Cezayir, Tunus, o bölge, o, eskiden Afrika diye geçiyordu tümü, o bölgenin e, tamamı seyyidlerle doldur. Ama kimdendir? Hz. Hasan'dandır. Hasenidirler onlar. Hz. Hasan'dandır. İdrisler işte, İdrisler Devleti, Edaris'e, İdris, Ezer, i̇dris Ekber, Biz onları kaç defa ziyaret ettik. Fakat Hazreti Hasan'dan gelen soydan bir tanesi bunların ismi kitaplarında geçmez. E bu Ehlibeyt değil mi? Hazreti Hasan Ehlibeyt değil mi? İbnü Hadi Seyyidüm benim bir oğlum, torunu için oğlum diyor. Hazreti Hasan'ı hutbede mübarek boynunu alıp da cuma günü millete söylemedi mi ki bu benim oğlum, Seyyittir diye. Seyyidliğini tescil hadis Buhari'de geçmiyor mu? E Hazreti Hasan'dan niye hiçden vurulmuyor? Bahis yok. Bir tane soyundan, neslinden isim yok. Onun için ulema buna dikkatçe gör Esas dertleri diyor. Fars, ırkçılığı ve Pers milliyetçiliği olduğundan yine mesele Ehl-i sevgisinden ziyade ne görüyor? Kisra'nın kızından gelenleri kısım kabul ediyorlar. Onlara daha ziyade sahip çıkıyorlar. Niye Hasan'ın adı yok, yok, şey yok? O da Resulullah'ın torunu sallallahu aleyhi ve sellem. Hem de o Hasan Hüseyin'in abisi. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in en çok dinlediği insan. Onun için dava başka yani. Dava başka. Rabbim bunların kötü inançlarına karşı bizi uyanık eylesin. Agah eylesin. Amin Allah. Siyonizm mesela der ki bana bazı namlunun ucunu bana göster falan. Niye? E bilmiyor musunuz? İsrail'le ne dostlukları çıkmadı mı yani? he Onun için bunlar İslami İslami'nin bid'at ehlinden bid'at ehli, itikadında bozukluk olanlardan hayır beklenmez. İslam'a, Müslüman'a menfaat beklenmez. Evvela itikadı sahih olacak. İtikadı sahih olmayandan hayırlı amel gelmez. Adam için de bunu söylüyorum. Mezheb için de bunu söylüyorum. Her şey için bunu söylüyorum. Ama tabii devletin şimdi Türkiye devletinin menfaatleri uluslararası ilişkilerde İran'la anlaşmak olur. Şimdi döner Suriye'yle anlaşmak olur. Döner şunu yapar, döner bunu yapar. Bu bizi ilgilendirmez. Bunlar hangi meseleye girer? Bu siyasi konular. Bu milli güvenlik kurulunda konuşulan konular. Bunun için askeri şusu, bu su, miti istihbaratı, su devleti, derin devleti, görünen devleti, görünmeyen cephesi var. Bu işler bizi ilgilendirmez. Burada en tüm halim, v'umur-u dünya küm deriz. Dünya işlerinizi siz daha iyi bilirsiniz deriz. Tehlikeye göre devlet kendini koruma mekanizmaları geliştirir. Bu ayrı bir şey konuşuyorum. Ben milletin itikadını ile ilgili konuşuyorum. Anladın mı? Yoksa şimdi gidilmiş Türkiye İran'la anlaşmış, Suriye'yle anlaşmış, Rusya'yla anlaşmış ne olacak? Barzani'ye efendim Kürdistan kurdurmamak için. isabetlidir yani. İsabetlidir. Burada İran'ın itikadı ile alakalı bir şey yok ki. Çünkü neden? O zaman Rusya'nın itikadı ne? Kızıl ordu ya. kıp kızıl gavur yani. <gülüyor> Ama biz şimdi Ne yapacaksın? Dünya ortasındasın. İlla bir yerden bir yerden bir ittifaklar kurmak durumundasın. Ben devletin aldığı Kararlarla ilgili konuşmuyorum. Anladınız mı? Anladım. Çalışıyorum kafanız. Nasıl durumunuz yani? Beyin durumunuz nasıl? İyi gibi geldi, bana da iyi geldi yani. He. Onu konuşmuyorum ben. Ben milletin itikadını muhafazadan bahsediyorum. Ben başka ülkenin adamından da bahsetmiyorum. Şu anda Türkiye'de zaten bu itikat bozukluğu faaliyetler ülke dışında aramayalım. Vehhabisi de burada. Şii'si de burada. Selefi'si de burada. IŞİD'i de burada. Biz bunlarla milletin imanını kurtarmaya uğraşıyoruz yani bizim Devletler arası konuştuğumuz konular devletler arasında teallük etmiyor. Devlet kendini korumak için ne yapabilir? Efendim, efendim sallallahu aleyhi ve sellem de, efendim sonraki selefi salihinde de hep böyle e bazı istihane bil müşrikin müşrikten bazı noktada müşrikten bile yardım alınma durumu var mıdır? E vardır. Yeri gelir öyle mi? Yeri gelir. Bunlar olmuştur yani. Kitapsıza karşı eli kitaplan olmuştur efendim Kur'an-kerimde geçer Rum suresindeki başındaki ayetlerde geçer Rus bunları bilenler bu dediklerimi yadırgamaz. Şimdi Şia'dan biri geldi diyor yani o hanefi bu hanifeler Şafi'ler falan orada. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda o zaman da yani Şia var tabii olmaz mı da bunun dediği zamanda. Şia'dan bir alim geldi. O da bir kitap yazmış. Efendim, elinde kağıtlar var ama cildi yok. Öbür alimlerin, mezhep sahiplerinin hepsini ne getirmiş? ciltli Onlarınki derli toplu yani. Bu dağınık. Dağınık kağıtları toplamış elinde. Batıl itikatları yazıyor orada yani. Bozuk inançlar işte sahabeye hakaret eden vesaire vesaire. Batıl itikadlar var, o da halakaya girmek istedi ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ben de okuyacağım itikadımı diye Bizim itikadımız da bu diye okumak istedi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bulunan artık sahabeden olabilir veya neyse o anda yanında bulunanlardan bir zat çıktı Onu men etti halekaya sokmadı Elindeki kağıtları da aldı Kağıtları da halakanın dışına fırlattı attı Ona dedi, sizin itikadınız burada asla ne okunabilir, ne geçerlidir, batılsınız dedi, onu kovdu diyor. Şimdi baktım diyor, herkes okudu okudu, şey bitti. Bu mübareğin de zuhuratı bitmedi yani. E ne olacak bunların hepsi birkaç, biliyorsunuz en fazla şey bile saniyelik işlerde görülüyormuş. Biz de görüyoruz ya, kaç senelik rüya görüyoruz bir dakikada mesela. Efendim, ama bu net, bütün kitaplarda tasdik edilmiş bir zuhurattır ha. Kim gördü bunu şimdi? Amir İbni Neca Bu zatın adı ne? Amir İbni Neca İmam Evhad Zeynül Kurra Kıraat imamlarının ziynetiymiş Cemalül Haram Mekke'nin cemali güzelliğiymiş Lakabı Haremin cemali Ve Kurra'nın ziynetiymiş Bu zatın lakabı Bulfet Amir İbni Neca Allah kabirlen nur eylesin Şefaatlerine nail eylesin Şimdi diyor Bu bizim de bu kitabı okumamıza vesile oluyor onun bu şey ha. Ben oradan eskiden de görmüştüm. Belki bir sohbette de lafı geçmişti bu konu. Baktım diyor millet okudu bitirdi. Bir şey okuyan da kalmadı. Böyle diyor tabii ben kimim ki? Ama yavaş yavaş azar azar bir öne doğru yaklaştım. Elimde de ciltli bir kitap var diyor. Mücellet yani cildi güzel. Seslendim dedim. Ya Rasulallah dedim diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hâzel kitâb mûtegâdî mûtegâdî ehl-i sünnne. Bende de bir kitap var. Bu benim itikadımdır. Ehl-i sünnetin de itikadı bunda yazılıyor. Levezin telî hattâ akrahu alek İzin verir misiniz? Müsaade ederseniz okuyabilir miyim size dedim diyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Viş Bu iş, yeni Araplar konuşuyor bunu ama evvelce de varmış bu. İş yani ey üşey. yani. Ne o? Buyurdu diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dedim ya Resulallah. Hıve kavaidül akaid ellezi sannefuhul gazali İmam Gazali'nin tasnif ettiği itikat kaideleri. Kitabın ismi ne? Kavaidül akaid. İnanç meseleleriyle ilgili kaideler. Kaide ne demek? İnanç meselesinde teferruatın sonu yok. Ciltlerde olsun kitapta yazıldığı zaman kimsenin de kafasında kalmıyor. Onun için temel esaslara kaide denir. Kaide zaten Sütunlar, direklerin Arapçadaki adı kaidedir yani. Kaide o demek esas. Oturan, sabit ayak. Yani itikadımızı neler üzerine, hangi esaslar üzerine oturtacağız? İnancımızın temeline Her meseleyi bilemezsin. Ama şimdi adam gelirse derse ki, e işte efendim allah Teala çorba içer mi? Haşa. Sen şimdi, Allah Allah hiçbir kitapta da bu meseleyi görmedim diye bilemiyorum mu diyeceksin yani? Ne diyeceksin? Temel kaideyi bildiğin zaman kaideye tatbik edeceksin. Temel kaide ne? <müldüm> He? <müldüm> Muhalefetün <müldüm> lilhavadis. Sonradan yaratılanlara hiçbir bakımdan benzememek. Çorba içip içer benim gibi cüppeliler içer, ondan sonra da şekeri 400'e çıkar. Ancak ben tarhana içtik herhalde, kuvvetli geldi. Efendim, şeker etmediğin insiler. Ha, çorba içer mi Allah aşkına? Niye? Ben sonradan yaratılmış mahluk biriyim. işin gücüm çorbacılık ha, bana niye nasıl benzesin Allah Celle, Celle İşte buradan anlıyorsun daha bunun gerisine gidersen Kur'an'dan bunun delili var mı Kur'an'da her şeyin delili var ama mesele çıkartabilmektir içinde cevahir var hüneranda dalmaktır demiş e, cevherler var denizde ama bir mercandan sebep kafayı kayaya vurup kırmak da var Kur'an'da var delili okuyun Kur'an'dan bir delil okursunuz siz maşallah bayağı içinizde müfessir muhattis var ya hani he? Allah çorba içer mi? Haşa Leyseke misli şey ona benzeyen onun misli hiçbir şey yok ne o kimseye benzer ne kimse ona benzer bu neyin aslı? sonradan yaratılan hiçbir şeye benzemesin aslı dayandığı ayet bu doğru bu işler böyle yani Ayetleri müçtehitler zaten şeyde. Biz de zaten müçtehitlerin bulduklarından okuyarak anlayabiliyoruz. Kendi kafamıza pek bir şey de bulacak. Malzeme var ama yemeği yapamazsın yani. Malzeme varsa da adam hafız olabilir. Adam allame-i cihan olabilir ama ona bir soru sorasın. Tak diye ortada sap diye kalır yani. Çünkü neden? Mesele beynin istinbat kuvvetidir. İstimbat ne demek? Derin kuyudan su çıkarabilme meselesi. Yani, meleke, sende kaideler olacak. Elinde temel kaideler olduğu zaman, usulü fıkıh, usulü kelam, bunları bildiğin zaman kıyas kabiliyeti. Olduğu zaman, sen ne yapıyorsun? Kafan hemen çalışıyor. Gidiyorsun oradan, bir ayeti buluyorsun. Mesela şimdi, kulun kesbi var. Efendi Hazretleri senelerce anlatırdı. Kul kasip Allah hâlik derdi. Kulun kesbi var, Allah'ın kalkı var. Yani, Kes, kazanmak, teşebbüs edip, saniye edip işte ameli işlemek kulağa ait, yaratmak Allah'a ait. Namazı kılarken de yaratan Allah, içki içerken de yaratan Allah. Yaratmasa kimse bir hareket edemeyecek. Ama kasip mesuldür, yani o işi direkt teşebbüs edip yapan mesuldür, yaratan mesul değildir. Çünkü yaratan iradesinde... Ben sen ne istersen imtihan için onu yaratacağım buyurmuş. Senin iraden ve kesbin öne geçiyor burada. İş görmüyor, yaratmıyor bir şey ama öne geçiyor burada sebebiyet bakımından. Şimdi kulun kasip olduğunun delili. Kur'an'dan bir delil getirin ki cebriye mezebini bitirelim yani. Cebriye mezebi ne? Cebriye mezebi kul her şeyini mecburen yapıyor yani. Parkinson gibi. Böyle devam kitiriyor da Ha işte namaz kılan da öyle mecbur kılıyor, içki içen de mecbur, zinaden de mecbur, ne güzel mecburmuş bu zinaden ya işi gücü zina etmek herif mecburum diyor ya, nasıl mecbursun ya Ha, Şimdi cebriye fırkasının itikadı budur Ama onları bitirmek için bir ayet bulun bakalım diyorsun i̇şte, Hadi soruyorum Bir trilyonluk soru Geçen işte kaybetmiş parayı o bir tanesi Değil mi? Bir, bir trilyon alacakken yani şu 250 milyona tav olmuş gitmiş. <gülüyor> yani. Kur'an'da demiş işte dört hayvandan yemin edilmeyen, ya dört hayvan dememiş, dört şeyden Kur'an'da yemin edilmeyen hangisi demiş? İşte orada arı maddesiydi. Arıya yemin yok, arıdan bahsediyor suresi de var ama arıya yemin yok Kur'an'da. Ama o orada bilmiş de demiş ki bu arı olacak ama demiş ben işi sağlam yapayım demiş 250'ye almış gitmiş yani. Enayi işte. Orada bir trilyonu kaçırmış. Şu benim sohbetleri işte dinleyenler esasen soruyu soranların dinlemesi lazım ki parayı kaptırmasınlar. Öyle bir soru sorarsın ki bir kişi bilmez yani. Bir kişi bilmez. Şimdi kul kâsiptir, kulun bir kesbi var. Cebriye fırkasına reddiye yapıyoruz. Delili nedir Kur'an'dan kardeşim? Ha ben de buldum derken İmam Şafii mi? 200 kere hatmettim de buldum yani. <gülüyor> ben de hazır buldum yani. mübarekler yazmışlar. Ama benim bir kesbim var. Benim de kesbim var. Kesbim nedir? Okuyorum. Roman okumuyorum, gazete okumuyorum. Ne okuyorum? Kitap okuyorum. Ehli sünnet ulemanın şehirlerini okuyorum. Ne buyur es billah? Ve zeru zahira ismi ve batine günahın açık olanında, gizli olanında terk edin. Yani biliyorsun açık günahlar var, bir de gizli Riya var, gösteriş var, kibir var. Burada bunlar kalpte oluyor, hareketlerden bazı ortaya çıkıyorsa da içteki günahlar dışına bastırıyor yani. İnneledi ne eksibune isme seyucize une bir makanu ya o O kimseler ki eksibüne ediyorlar Kesme demek kendi girişim ve teşebbüsüyle bir fiil o işi yapmak. Kazanması ondan. Neyi kesmediyorlar? El isme, günahları. Demek ki içki içenin kesbi var mı? Zinadenin kesbi var mı? Yaratması halkı yok ama Kulun kesbi var. Cebriye neyi inkar ediyor? Kulun kesbi mesbi yok. Zoraki mecburi gibi hareket ediyor. Ne yazılmışsa onu uygulayacak diyor. Filmi icabı yani. Kaderdeki yazıyı burada uygulayacak diyor. E bu da aşırı bir şey. İslamoğlu gibi işte mutezile kafası bu yok diyor. Ya yani Mu'tezile derken Mu'tezile'ye bunlar rahmet okutturdu yani. Mu'tezile'de böyle bir şey yok. Mu'tezile'ye kafir diyemiyorsun mesela. Ama alın yazısı yok, Allah ezelde bilmiyor diyen Aziz Bayındır kafasına i̇bn Hacer ne diyor? Ehl-i Sünnet ittifak etmişler. Allah'ın cüziyatı bilmediğin, evvelce yazmadığını, bilmediğini söyleyenler ittifakla kafir oluyor diyor. Onun için Mu'tezile'yi de şey diyoruz da biraz maydonoza çevirdik her tarafa koyuyoruz da Mu'tezile'yi de biraz konuşurken dikkat etmek lazım yani. Bunlar Bunlar mutezile olabilseler bir ihtimal cennete de girebilirler yani bir ihtimal. Mutezile de cennete girecek de Mevla'yı göremeyecek mesela neden? Ruyetullah inkar ettiklerini ama adam cennete girecek icabında. Mutezile de az mı yani? Kazı Abdülcebbar'ları, Zemakşeriler, şunlar bu da adamlar da az mı kafa yormuşlar? Bunlar hiç kafa yormadan otomatik inkara bağlamışlar. Ne varsa yok diyor ya. <gülüyor> Bunlar nerede mutezile olacak mutezile? Şimdi, onlar, bunlar hepten Allah hiçbir şey bilmiyor, hiçbir şey yazmamış, sen ne yaparsan kendin yaratıyorsun, yapıyorsun'a getiriyor. Cebriye, ya diyor, kulun hiçbir şey yaptığı yok, yarattığı yok. Hepsini Allah yapıyor, Allah sebebiyeti de Allah, yazanı da Allah, uygulatanı da Allah, adam mecbur diyor. Bu da başka bir sapık fırka. Eğri sünnet ne diyor? Kul kâsip, Allah halik diyor. Yani sebebiyet bakımından öne geçen iradede, Allah'ın verdiği sermaye ile o işi devreye girip efendim kazanıyor. Kazanımı var diyor onun. Yani hepten kulu devreden çıkartmıyor. Ama yaratma işinde yine kim yaratıyor? Yaratmak ancak Allah'a mahsus. Allah'tan ne karar vermiş? Kulumun iradesi istediğini yaratacağım ki imtihan olsun buyuruyor. Bu kadar basit yani. Hep orta gidiyor Ehl-i Sünnet. İşlerin hayırlısı ortası. Bir taraf gördünüz ne sivri uç oldu, bir taraf ne biçim oldu. Bir taraf kula yaratıyor dedi. bir tarafta kulun hiçbir şey sebebiyeti de yok mazur dedi yani. İkisi de ne kadar tehlikeli sonuçlar doğuruyor. İtikad bozukluğu. Günahları kesbedenler sevzu'n-nebî makamını yok tercih o. Kesbettikleri kazandık iktiraf da kazanmak demek. Fakat iktiraf kelimesi olsaydı onu şey edemezdi. Çünkü bunlara kulun kesbi var diyoruz ya. İlla kes kelimesi Kuranda geçiyor mu meselesi var. İşte burada tak ayeti bulmuş mübarekler Enam suresinde günahları kesmedenleri diyor, iktifaf ettikleri. O da kazanmak demek. Suçları sebebiyle cezalandırılacaklardır diyor. Burada kes. Onun için itikat meselelerinde mutlaka ayette hadiste delili vardır. Delilsiz bir dava olmaz yani. Sünnet işte Onun için ilmi kelam itikada ne deniyor? İtikat ilimlerinde ilmi kelam deniyor. Kelam ne demek? Konuşmak demek. Niye ilmi kelam deniyor biliyor musunuz? İtikat konularında ilmi kelam diye geçiyor. Şey i̇şte İmam Ebu Yusuflar, şey işte İmam Ahmetler vesaire ilmi kelamla uğraşmayın diyorlardı. Ve yasaklıyorlar. Fakat o ilmi kelam niye deniyor? Çünkü ilk mesele nereden patladı? Kur'an Allah'ın kelamıdır, mahluk mudur, gayrı mahluk mudur? İlk mesele kelamullah'tan dolayı çıktığı çift fitnenin başı orada en geride Kur'an mahluk meselesi Tayyem-i ma -ma Azamlar döneminde başladı ya. Yani. Bu şey fitne. İşte o kelam sıfatı hakkında başladığı için ilmi kelam dendi. Bazı kavillere göre ilmi kelamı iyi bilen konuşma kuvveti kazanır. Kelam kuvveti. Karşı tarafa reddiye yapmak için kelam kuvveti. Oradan da geliyor diyen var. Ve el-kelam fi keza ve şu konudaki söz budur, şu konudaki söz budur derden Kelam oradan da gelebilir. İsim ne yönden takılmış birkaç kavil var. ilmi kelam hususunda. Fakat Selefi salihinin yasakladığı ilmi kelam hangisi? Felsefeyle dolu olan. Aklın mantığın böyle diyor. İki kere iki dörtse. Anladın mı? Efendim şöyle olan şöyle olur. Öyleyse de böyle olur. Ha? Yani yaşamak için oksijen şarttır. Gökte de oksijen yoktur. Sura kübra neticeye geldik. şey İsa Aleyhisselam gökte değildir. Böyle bir şey olabilir mi? Burada ne yapacaksın? Akıl, mantık, felsefeyi kenara koyacaksın. Ayet, hadis ne diyor'a bakacaksın. Ha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduysa ki İnne İsa'ylem memud İsa ölmemiştir. Ve Kur'an kerime adleri de buna delalet ettiği üzere öldüremediler, asamadılar. Berrafa'ullahi Allah kendi kabul makamı olan ikinci kat semaya kaldırdı diyor Nisa Suresi. Bu ayetlerin muvaciyesinde sen artık burada oksijen yoksa yaşayamaz, gökte de oksijen olmadığına göre diyebilir misin? Diyemezsin ayet var, nas var. İşte hangi ilmi kelam yasak? Eğer sen Caner Tastavan gibi, İslamoğlu gibi, Aziz gibi ayet hadise delil almadan akla mantığa göre hareket ettiğin zaman bu konuşmaları dinlemek de haram. Bunlara en ufak dinlemek var ya en büyük haram, kebair günahlardan. Çünkü neden itikat bozulma tehlikesi zirvede yani? Acaba Baylan gidersin böyle? Çünkü ayete hadise karşı konuşuyorlar. Bana karşı konuşmuyor, Cübbeliye karşı konuşmuyor. Ayeti hadise karşı konuşuyor adam. Bu bu yasaklanmış çünkü burada ne yok? Kitap ve sünnet yok. Burada ne var? Akıl ve mantık ve felsefe var. Ekserofelsefedin, ciasefenfekede, "Jami'u izdikullin hukme ekseri" diyor İmam Rabbani. Kaddesi sallallahu aleyhi ve Mevlana'dan alıyor oradan alıyor buradan alıyor bütün büyükler birbirinden naklediyor felsefenin çoğu ahmaklıktır bir şeyin çoğu ahmaklıksa hepsi ahmaklık olur çünkü neden bir şeyin ekseriyeti neyse ona kül hükmü verilir yani bir kazanda çoğu kansa içinde süt de olsa ona ne derler kan derler yani necaset olur zaten o necasetin bir damlası da necaset yapar da ayrı dava e bir de ekseriyet olursa tam olur yani onun için Burada ilmi kelam nehyedildiyse Kur'an ve sünnet dışındaki felsefeye dayanan mutezilenin mutezile allah Teala cemalimi görecekler diyor Mutezile diyor ki hükmümü bekleyecekler manası veriyor ayette <gülüyor> yani işte, ila rabbi yani hazır ayetine Şimdi burada ne oldu işte Ayet devreden çıkarılıyor Niye? Allah görülemez Niye görülemez? Çok münezzehtir, çok mücedir Göğe Allah'a tenzih edeyim derken Allah'ın kelamına diyor ki senin dediğin gibi değil. <gülüyor> yani ama manayı tevil ediyor işte falan falan Tevil ettiği için kafir diyemiyorsun. Diyemiyorsun ama işte ahirette de o rühyetullah'tan mahrum olacaklar inkar ettikleri için. Hani cennete girseler bile, girenlerinden olan bile göremeyecek diyor. Emali'de. Feya husrâne ehlil itizâli. Ey ümmet diyor, mutezilenin zararından sakının. Çok ziyana gittiler. Akıl ve mantıkla bu yola çıkan Ne ile efendim ne diyeyim sana takma ayaklan saksıdan ayaklan alçı alçıdan yapılma bir ayaklan efendim koşuya katılan gibidir. Kazanabilir mi bu koşuyu? Değil mi? Arma bilhija kelhzafi. Ne nedir temkinu ya diyor İmam Rabbani. Yani akıl ve mantıkla Allah'ın dinini çözmeye çalışanların ayakları saksıdan alçıdan takma ayaktır diyor. Bunun ne gücü olacak? Teessüf ederim siz bundan ne yolu bekliyorsunuz, hangi yola erişecek, hangi yolun sonunu getirebilir? Hiçbir yere çıkamaz bu. Onun için allah Teala bize akıl verdiyse vahye anlayalım diye verdi. Vahye karşı görüş geliştirelim diye vermedi yani. Evliyaullah, ulema böyle diyor. Akıl vahye anlamak için verildi. Yoksa vahye karşı ters düşen görüşler beyan etmek için verilmedi. Senin aklın ne kadar... Ha, şimdi Kur'an ve sünnet haricinde eğer ki sen aklına dayanarak ilmi kelam, itikat konularına girersen haram işliyorsun, dinden çıkma tehliken var, ehli sünnetten zaten ayak üstünde çıkarsın ve seni dinlemek ve senin meclisinde bulunmak, senin geldiğin yerde oturup durmak haram oluyor. Çünkü ayet hadis dışında felsefeyle dini meseleleri konuşan insanlar, en tehlikeli insanlar, sahabe-i kiramın bile kaçtığı insanlar. Onların itikadı bozulacak hali yok ama bize örnek olsun diye kaçtılar yani Fidat'ı elinden. Dedim ki diyor, Ya Resulallah dedim diyor, sallallahu aleyhi ve sellem. Bu diyor İmam Gazali'nin tasdif ettiği Kavaedül Haka'id, itikat kaideleri hakkında bir kitap. Müsaade buyurur musunuz? Otur oku dedi diyor. Bana izin ver diyor, oturdum. Başladım diyor. Şimdi İmam Hazretleri bu kitabını Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mana aleminde izlemiş mi, dinlemiş mi? Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha biz doğmadan evvel bütün ümmetin bana gösterildi. Buyuruyor mu? Bütün bunları faelim tüm afişe ve mahfetler göklerde yerlerde olan biteni bildiğim tirmizi hadisinde buyuruyor mu? mevla bildirdi çünkü ümmetinden. Kendisinden sonra neler yapacakları da gösterir. Zaten sabah akşam amelleriniz bana arz ediliyor, buyurmadı mı say hadiste? Sabah akşam amelleriniz arz ediliyor. i̇mam Gazali bu kitabı bitirdiği zaman Resulullah Efendimiz'e gösterilmedi mi zaten? Şimdi bizim yazdığımız kitaplarda gösterilmiyor Sapıkların yazdıkları da gösteriliyor. Hepsi ar bana arz ediliyor. İyi bulduğumda hamd ediyorum, kötü bulduğumda istiğfar ediyorum. Ama tabii adam istiğfar edilecek adamsa tabii, kafirse İstiğfara müsait değil. Yani buyuruyor İbrahim Aleyhisselam'a babana bile istiğfar edemezsin buyuruyor. Bu ayrı bir şey. İstiğfar yine ne olur? İnsan Müslüman olur da günahları olur. Kebair günah bile olsa Resulullah Efendimiz senin affını isteyebilir. Zaten şefaatiyle helil kebair-i min ümmet. Şefaatimi büyük günahkarlara tahsis ettim buyuruyor. Küçük günahlar zaten namaz, abdest, kaza, bela hastalıkla kefaret olur gider. Büyük günahlar kalırsa şefaatimi onlara ayırdım buyuruyor. İtikadı bozuk olmadıktan sonra amelindeki bozuklukta istiğfar eder, şefaat eder. Ama itikat bozuk olursa hiçbir şey fayda etmez. Evvela itikat. Böylece diyor, başladım diyor. Kitabın hutbesini okudum. Yani Resulullah sana bütün amellerimiz ona arz ediliyor. Anladın? Ebu Halil Belhi Hazretlerine kızı ne sordu? Efendi Hazreti çok anlatırdı bunu. Ruhul anda geçer. Oruçluymuş o gün, nafile da olabilir. Ramazan nafile fark etmiyor. Oruçluymuş. İşte boğazından ağzına şey reflü de, de oluyor ya, e, ağzına gelmiş midesindekiler. Oruç bozuldu mu bozulmadı mı meselesinde. Mübarek de kitap mı yazıyormuş, ne yazıyormuş, o arada bir şey yazıyormuş. Baba dedim diyor, e, midemden kusmuk ağzıma geldi. Orucum bozuldu mu dedim diyor. O da oradan dedi ki diyor, bozuldu evladım dedi diyor. O zat da ne büyük mübarek makam yani bu Ali el Belhi kutu e cesru. Hemen Resulullah Efendimiz önüme çıktı diyor. Uyanıkken görüşüyorlardı. La ya Ali. Hatta yekuna mil el Yanlış fetva verdin dedim. Ey Ali yanlış fetva verdin. Ağız dolusu olmadan bozulmaz. Ağız dolusu oldu mu sormadın. Ağız dolusu değildi. Bozulmadı dedi diyor. Ey vah Demek ki bütün fetvalarımız Resulullah Efendimiz'e arz ediliyor. Yemin ettim ebedi fetva vermedim. Ölene kadar fetva vermedim diyor. Korkumdan yemin ettim diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Arz ediliyor kardeşim sen ne yani atıyorsun böyle? Ne konuşuyorsun böyle din adına? Ne uyduruyorsun böyle? Anandan atandan gelenekle görenekle? Anandan atandan geleneye baksan yine bunların felsefesinden iyidir ya. Yine bunların felsefesinden iyidir. Yine bakıyorsun Bir hoca görmüş, hacı görmüş analar, atalar değil mi? Bizim Hacı Zeki'nin Afyon'daki Allah Selam'ın nenesi öyle dermiş. Dokunan bir yemek gelirmiş. yetir dermiş. Ya nene sen hastasın, yaşlısın, ne yiyorsun demiş. Lilafi okurum, yerim evladım dermiş. Ondan sonra Allah Allah dedim ben de içimde. Hurafı herhalde koca karı şey dedim yani. Bir şey de demedim de ayıp olmasın diye. Ölmüş kanam. Sonra bir de kitap taşını baktım. Yemekten evvel li'lâfi okuyan da diyor Zararı dokunmaz tabii ki li oku okuda zehir iş demedik yani <gülüyor> Ama Yani ben ara sıra, ben çok tembel bir adamım Hemen yemeğe daldırırım yani böyle Bir li'lâfi ok okuyamıyorum İşte li'lâfi okuma sesine var kitapta Var Çünkü ve âmenev minhavf eb'amev mincuğ Açlıktan doyurdu, yedirdi ve âmenev minhavf Korkudan emin kıldı Ayet bak Yedirdi ama korkutmadı diyor Bu ayetten dolayı. Şimdi kitapta görmesem ya koca karı diyorsun. Ama sen işte Afyon'un koca karısı senin cübbelinden, takkelinden daha alim çıkıyor. Çünkü neden? Gelenek diyorsun, gelenekçilik diyorsun bizimkine. Sen koca karının itikadı bile, koca itikadı zaten. Koca karılar öyle saf ve temiz inanır, cenneti, ahireti görür gibi. Koca karı deyince illa yaşlılık anlamında söylemiyoruz. Aynı beyin ve benim annem çok yaşlanmadı rahmetullahi aleyha. ama o itikatta yani temiz itikat. Ya Fahru'r-Raziler. Fahru'r-Raziler ilmi kelamda zirve. Felsefenin kitabını tersten yazmış, felsefecileri bitirmiş yani. Tefsiri Kebir'i yazmış yani. Onun şeyhi İmam Cüveyniler. Ya İmam Gazan hocası olan, işte İmam Cüveyniler bütün hepsi vefat ederken ne diyor? Bu kadar istidlallerle delillerle şunlarla bunlarla uğraştık uğraştık hani milletin itikadını düzeltelim diye onlarda çabaladık falan. Ama sizi şahit tutuyorum. Ben dedi vefat ediyorum ve şimdi Nişabur'un Nişabur diyorlardı. burun koca karılarının itikadı üzere Allah'a kavuşacağım. Bak bütün ilmi kelamın kitabını yazanlar dedi bunu vefat ederken. burun koca karılarının itikadı üzere gideceğim dedi. Çünkü neden? Bu işte Acabalar olmaz Şüpheli olmaz Efendim görür gibi temiz bir inanç lazımdır Onun için evvela inanacaksın Ondan sonra tabi ki ayet hadisten delil Ya sen dur hele ayet hadisten delil bulayım Gökten yerden delil bulayım diyene kadar e, Azrail Aleyhisselam seni mi bekleyecek? Azrail Aleyhisselam gelecek hadi gidiyoruz Sen de diyeceksin itikadımı daha düzeltemedim Mele biraz müsaade et ne sana müsaade edeceğim diyecek Onun için bir defa inan Peşin inan. Çünkü bu inandığının tersinde bir şey ortada yok zaten. Ortada bir şey yok zaten. Alternatif yok yani. <gülüyor> Alternatif yok. Sen onun için burada inanılacak temel kaideler kitabını okuyacağız yani. Sen buna inan kardeş. Bu tasdikli. Seher sünnetin bütün ulemani kitapları birbirini zaten aynı mahiyette. Şu temel kitap ve sünnete dayanıyorsa, dayanmıyorsa Okunmaz. Allah muhafaza. Başladım diyor. Ve billahi tevfik. Elhamdülillahi mübdiil muid elfealli ma yurid diye başlıyor. Yani hamdü senasında zaten bütün itikadı veriyor. Hamdü senafası var ya ilk iki paragraf. Zaten onu bilsen iyi kurtardın yani. Öyle yapmış İmam Ben de diyor başladım diyor, okudum diyor. Kitabı da okudum diyor. İmam Gazali'nin akidesinde bu kitapta ibare geldim. Nereye geldim diyor. Venneu Teala بَعَثَ nebiyye l-ummi Muhammadan sallallahu teala aleyhi ve sellem ila kaffetil arabi vel acemi vel insi vel cin dediğim diyor. Kitaptaki ibareyi okuyor ya tümünü. Tümünü okurdan geldim. Allah Teala Nebiyü'l-Ummi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir sevindi, bir sevindi ee, kendisinden bahsedilen şehadete gelince, yüzünde diyor böyle, sevinç eseri zuhur etti ve bana iltifat etti, döndü, ibareyi durdurdu. Eynel gazali, gazali nerede dedi diyor. Gazali ile çok işleri var, mana aleminde biliyoruz. İsa aleyhi ve sellem'e, Musa aleyhi kimi gösterdi? Elhi <gülüyor> fi Sizin ümmetinizde var mı böyle alim dedi, Kısasını kıssasını anlatıyoruz işte. Ondan sonra Musa Aleyhisselam'ın biraz bu ağrına gitti falan. Buna bir şeyler sorayım da görsün dedi. E sor dedi. Değil mi? Ne? Hatırlamıyorsunuz mu? E ne mübarek bilmemiş gibi yapıyorsunuz. Her dakika aynı şeyleri mi anlatacağız? Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Mübarek adam. eski sohbetleri çok dinleyin. Çok. Eski sohbetlerde çok ilimler var. Ben bile dinliyorum. Bir eski sohbete rastladım gecen gece. Allah Allah neler biliyormuşum dedim. Ben de unutmuşum onları yani. 95. Ama bakıyorum aynı mesele. Dua diyoruz Filistin, Şura, bu falan. Bir şey değişmemiş. Çeyrek asır olmuş. Belalar kalkmamış yani. Demek bu millet İslam'a dönmemiş yani. Dönmemiş. O eskimet bazılar hakikaten ilginç. Evet. Bana Gazali nerede sordu? Derken İmam Gazali geldi. Halakanın önünde oturdu. Durdu ayakta sonra Resulullah sallallahu anh'ın huzuruna oturdu. Ha ne de ya Rasulullah benim buyur ya Rasulullah dedi. Öne geçti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Selamını aldı. Mübarek elini ona uzattı. İmam Gazali mübarek elini öptü. Teberrüken yanakların üzerine koydu diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini yanakların üzerine koydu. Ondan sonra oturdu. Ben diyor o kadar müçtehit geldi. Hepsi kitaplarını arz etti. Hepsi kitaplarını arz etti. Şimdi eski müçtehitler zamanında bu kadar ihtilaf, bu kadar fitne çıkmadı. İmam Gazali döneminde felsefe çok zirve yapmıştı. Öncel İmam Gazali müceddit olarak gönderildi yüzün başında. Müceddit olarak gönderildi. Herhalde 6. asrın başı olur yani çünkü hayatta olduğu şey 500 küsürda vefatı diyebiliyorum. Müceddit olarak gönderildi, felsefenin İslam'a sokuşturulmak istenilen bütün bid'atları, reformları, yenilikleri İmam Gazali sildi, süpürdü, müceddit olarak gönderildi. Şimdi Ebu Hanife radıyallahu anh zamanında, Ebu Hanife'nin birkaç kitap ona nispet edilir, nispetleri de, fıkıh ekber, fıkıh-ı falan şeyine, nispetlerinde de kıyılık ı var, nispetlerinde de acabası var da, yani prensipleri koymuştur ama İmam-ı Azamlar, e, e, yani, Amelle ilgili fıkhı çözdüler. Zaten o zaman itikat sorunu böyle bu kadar felsefe karışmış değildi. i̇man Gazali döneminde çok karıştı. Onun için felsefeye reddiye yazdı, kitapların yazdı bu hususta. Diğer ulema felsefeye reddiye hiç yazmadı müştehitler. Çünkü öyle o dönemde İslam'a karışmamıştı yani. E yani karıştırılmak için çalışılmıyordu. E şimdi ne diyecek yani? allah Teala Teala'yı tarif ediyor. Kısa bir tarif yetiyor. Zaten kulü Allah'ı bilen Allah'ını biliyor falan. Ama şimdi ne oldu? Sorular arttı. Cevaplar vermek icap etti. E, fitne çıkınca mecbur oluyorsun ona bir reddiye yapma. Şimdi Adem Aleyhisselam'ın babası yoktu diye reddiye yapmak zorunda kaldık. Görüyor musunuz meseleyi? Ya Adem Aleyhisselam'ın babası yoktu denir mi ya? Bir hoca eskiden çıksaydı ki Adem Aleyhisselam'ın babası yok diye ya onu herkes biliyor ne anlatıyorsun sen hoca derlerdi. Şimdik millet var mı yok mu'ya girdi. Mehmet Okuyan'da akrabası da vardı diyor. Cennetten bütün sülale beraber indiler diyor. Bir kısmı da ofun hayrata gelmiş onların sülalesine. Yani şimdi adamların çıkarttıkları konuları görüyor musunuz ya? Seviyeyi nereye düştüğünü görüyor musunuz? Şu seviyeye bak ya. Biz bunu itikat Meryem Validemiz çift cinsiyeti. Bunu ne mutezil eder, ne cebriye eder, ne müşebbih eder. Yani 72 sapık fırkada bir kişi Meryem Validemize cinsiyet, iki cinsiyet der mi ya? Dermez ya, ben böyle bir şey görmedim. Yani kitaplarda da sapık fırkalarda da yok ya. El Milel ve de yok Şehriştani'nin. Fırkaların kitapları var. Hiçbirinde yok böyle bir inançlar ya. Bunlar acayip ya. Hiç, evvel yok idi, hiçbir rivayet yeni çıktı demiş ya. Onun için, yani şimdi bir adam dese ki, Padişah kasap değildi. Nasıl oğlum? Yani padişah kasap değildi diyene ne derler? Atlatmış derler ya. Padişah nasıl kasap olacak? Öyle mi? E şimdi sen adama diyorsun ki Allah Teala gökte değil. Ya şimdi ben bir kitap hazırlıyorum. Adı ne? Allah gökte değil. Delilleriyle koyuyorum. Yani selefilere karşı. Allah gökte değil. E şimdi kardeşim Allah gökte değil denir mi? Eskiden Allah gökte değil der, deseydin, koca karılar bile sana, hadi git lan cahil misin, manyaksın, Allah gökte değil de ne lüzum var, gökte diyen mi var derdiler. Ama şimdi kitap yazmak zorunda kaldık ya. Anlıyor musunuz seviye nereye düştüğünü? Onun için kafayı çalıştırın. Bu bir de, yani bunlar bu reformist fırkaların da artık tamamen cılkı çıktı. Yani İslam'ı bozmak için artık ne? varsa yapıyorlar yani ne varsa yapıyorlar birini şüphelene sokarsam şüphelendirirsem Kur'an'dan ker, Yahudur Hristiyan'a yarayacak dinler arası diyaloğa yarayacak ona yarayacak, buna yarayacak. yani bu, bu ilahiyat camiasında maalesef bunlar ön planda şu anda bunların lafı yani sözü çok çıkıyor ehli sünnet yok değil ama ehli sünnet de bunlara karşı bir cevap vermesi lazım yani ilahiyat camiasındaki ehli sünnet bunlara cevap vermesi daha doğru değil mi yani Akademisyenlerin bunlara diye yapması daha mühim değil miydi? Nerede bunlar? Ben el üstüne yok demiyorum. Var olduklarında da biliyorum. Nerede bunlar diyorum. Ama bunlar korkuyorlar. Korkuyor. Adam bana dedi ya. Şu adamın dedi, eski ölmüşlerden mi? 20 yerde bilmem nerede, el muhalif görüşleri var kitaplarından seçtim de. E ne olacak? Bir kitap yazacağım dedi buna reddiye. E senin ismine basalım mı dedi bana. Basalım dedim zaten bizim ismimiz 9'a çıkmış dedim yani. Her gün savcılığa. E ne olacak? Ya hocam dedim senin ismine niye basmıyoruz dedim. Dedi ben profesör olamam dedi. Profesör olamam dedi bana vermezler dedi. Bu adamın aleyhine yazarsam dedi profesör olamam dedi bana. Mevzu bu. Her şeyi de konuşamıyorum yani şimdi. Dolayısıyla eri sünnet yok demiyorum. Belki de sayıda da fazladırlar. Ama kaderi inkar edenler sesini çıkarıyor. Korkmadan Amentü'yü boz, bozacaklar. Bozmak isteyen akademisyenler Kur'an inkar eden, kevsur inkar eden, işte Mustafa Üstürk gibiler, şunlar bunlar. Akademisyen bunlar. Bunlar sesini çıkarabiliyor. Bardakoğlu Mehmet Görmezler, Hadis Delil değil falan diyenler sesini çıkarabiliyor Said boğulları Ama bizim ce cenahtan İsmaila cemaatini kastetmiyorum yani ehl Sünnet cenahından akademisyen olanlar bunlara cevap vermiyor. Batıl köpük gibi üste çıkmış. Ne zaman bu hak galip gelecek? İnşallah sizlerin de gayretiyle, şuürleriyle bu konuşmacıları tanıyarak, bu böyle konuşmalar yapılanda sempozyumlara hemen telefon ve mesaj atıp biz bunu dinlemek istemiyoruz. İşte efendim bizim bölgede bizim belediyenin salonunda bu adam konuşturulmamalı. Şu ayeti inkar ediyor. Diyecek, şuurlu cemaat arıyoruz. O şuurlu cemaatler İşte o zaman ne oldu? Hayrettin Karaman da bu ne ya diyor gidiyoruz protesto oluyoruz. Öbürü diyor ki bize salon vermiyorlar. Ha Şimdi ne zaman ehli bitatın sesi kesilir de ya tövbe ederler dönerler başımın üstünde yerleri var. Yok bu itikatta kalırlarsa bu milletin onlara reddiye yapması, tepki göstermesi lazım. Tepki nedir? Tepki hakaret değildir. Tepki asla... Söhüp saymak değildir. Asla gönül kırmak değildir. Ama bu görüşünüz şu ayete, şu hadise muhaliftir. ehli sünnete muhaliftir. Biz sizin bu görüşünüzü reddediyoruz. Ve bu görüşlerin salonumuzda, mahallemizde, ilçemizde, e, revaçta olmasını, e, neşm-i bulmasını istemiyoruz. Biz de bu belediyeyi seçtiysek, biz de buraya vergi veriyorsak, biz de burada efendim e, hizmetlere katkıda bulunuyorsak, Bizim de itikadımızı, çoluk çocuğumuzun itikadını bozmaya hakkınız yok. Demeye hakkınız var. Bunu konuşuyoruz. Bu şuuru meydana getirdiğim zaman ölçem gamıyamayacağım. Gideceğim rahat rahat yatarım. İnşallah rahat yatarım. Nasıl yatacağım belli değil de. Yani inşallah rahat yatarım. Ben bu cemaati, bu milleti yetiştirmek istiyorum. Bu şu anda her şeyden mühim. Her şeyden mühim. Nafile namazdan da mühim. Tamam mı kardeşim? Fazla sevap getiren amellerden de miyim, zikirlerden de mühim. Evvela itikad. Yoksa hepsi boşa gitti. Bugünün cihadı, iyiliği emretmek, kötülükten ney Madem münker var, Adem mesela babası vardan daha büyük münker olabilir. Kader yok itikadından daha büyük münker olabilir. Münkerin ağa babası bunlar ya. Sen içkiden, kumardan, zinadan, fuhuştan bahsediyorsun. Şu itikat bozukluğu, şu ilahiyattaki kaderi inkar ne fuhşhaneye benzer ne meyhaneye benzer Oralardakiler günah olduğunu bilirlerse kafir olmazlar, çoğu da günah olduğunu biliyorlar Allah affetsin nefsimize uyduk diyorlar Bu millet müslümandır Meyhanedekisi de kerhanedekisi de müslümandır kardeşim Genel anlamıyla böyledir yani Ben zaten diyorum camide kafir var meyhanede kerhanede müslüman var Bu benim eskiden beri tezimdir Hala da aynı görüşteyim yani. Çünkü ayeti inkar eden camiden çıkıyor yani. O zaman ilahiyattan çıkıyor, şuradan buradan çıkıyor. O zaman biz nereden bozuyorlar bizi? Zarar nereden geliyor? Yani neresi delindi? Geminin neresi delindi? Orayı tıkatacağız. Orayı tamir edeceğiz. Hangi boru patladı? Orayı ıslah edeceğiz. Öbür borulara tezinat yapmaya, kalorifer kabı yapmanın gereği yok. süslerle uğraşmayalım yaprakların tozunu alırken ağaç kökten kesiliyor Biz şu anda tezinatla uğraşıyoruz süsleme ile uğraşıyoruz yaptığımız işlerin bazıların hocalarımızın birçok konuşmalarını millete öğretilen birçok mesele süsleme sanatından ileri gitmiyor burada itikat gitmiş evvela buraya döneceğiz faziletli amelleri bile konuşma vakti az kalıyor görmüyor musun? Eskiden ne kadar faziletli amellerden konuşuyordum. E çünkü neden? Zarar ziyan ortada. Hacısı hocası karşıma geliyor. Acaba diyor, bu da böyle bir şey dedi diyor. Bu Yani onu bana niye aktarıyorsun ya? Sen onu beyninde hemen zaten reddedip lanet okuman lazım o fikre. O görüşü lanetlemen lazım. Ama sen bana bunu aktarıyorsan etkilendiğini gösteriyor. Etkilenmesen bunu konu eder misin ya? E böyle birbirine konuşuyorsunuz. Ondan sonra Bizekel münkerat, ten teşerül münkerat. Şeratsızlıklar an, anlatıldıkça yayılıyor gidiyor. itikatlar bozuluyor. Zaten neler aşındı, neler aşındı, hangi eşikler geçildi bilsen nereye gelmiş millet ya? Hiç ne hadis kalmış demiş şey yakamıza. Ayet inkar edildikten sonra. Diyor ki o kadar müçtehitler kitaplarını okudular ama ben sana dedim onlarda tafsilat yok. Namı gereği kitabında ne var? Detay var. Niye detay var? Fitne çıkmış. Allahu Teala'nın sıfatları hakkında ihti fit karıştırmışlar ortalığı felsefeciler. Onun için o cevapları ona göre yazmış. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, onu dinlerken sevindiği kadar Kavaidü'l Akaid kitabını okunmasında sevindiği kadar e ve neşelendiği kadar hiçbir kitabın okunmasında o kadar ferah izhar etmedi yani. Mutlu olmadı diyor. Sonra diyor Zuhurattan ayıldım. Baktım diyor, gözlerimde yaş eseri var. Demek o gördüğü şeyin etkisiyle ağlamışım diyor. Gözümün yaşlarını sildim diyor. Ha, o gördüğüm haller, müşahedeler ve kerametler diyor. Yani rüya demiyor. Bak kendisi diyor ki, mübarek allame, haller, intilgele ve vel müşahedati vel keramati. Bu iş manevi bir zuhurattır. Ve bu ümmete bize kadar gelmiş. Şu anda 900 senedir okunmuş. Okutuluyor, bu zoratta bu kitabın okunmasına vesile oluyor. Bu ne büyük bir nimettir. Hele, hele ki diyor İmam Zebidi. İmam Zebidi 250 sene evvel falan. İmam Zebidi çok şey değil ya yani birinci Abdülhamit dönem işte. Diyor ki, hele bu ahir zamanda diyor. O oh şimdi 950 sene, 900 sene evvelki şeyi nakde diyor. İmam Zebidi ilave ediyor. Ya diyor, bu kitap ne büyük nimettir Allah'ın diyor. Çünkü neden? Bu ahir zamanda. Ehva çoğaldı. Ehvâ ne demek? Bozuk itikatlar. Ehvâ, canının istediğine göre inanıp takılmak. hevalar yani. heva hava değil yani. heva elifle yazılırsa gökteki hava, el hevâ Arapça'da. heva yağlı yazılırsa, sonu vardan sonra yağ olursa, o nefsin kötü arzusu demek. İkisi de Arapça. O hava da Arapça, bu heva da Arapça. O da el hevâ bu el heva Sonu hemzeli olmaz. Bu itibarla nefsin hevasına göre inançlar çoğaldı. Allah Teala'dan niyaz ederiz ki bizi ehli hakkın, ehl-i sünnetin akidesi üzere sabit eylesin diyor. Amin. İmam Zebidi'nin duası kabul olsun. Hakkımızda da geçerli olsun. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem diyor, salavat okuyor. Şimdi burada bir şerh de var elimde. O şerhte de İmam Zerruk Hazretleri. İmam Zerruk Libya'da yatıyor. Şeyh Ahmet Zerruk Evliya'nın reislerinden, Şazeli Meşayhı'ndan, efendim, Şazeli Tarikatı'nın zerrukiye kolunu kuran zat. Zerrukiye diye tarikat var. Bu mübarek zat, hikemi atayı eşerler yapmış, çok allame, İmam Zerruk tasavvufta da zirvedir, tasavvufun kaidelerini de koyan adam. Ama, usulü fıkıhçı, ilmi kelamçı, bu mesaih tasavvuf eli asla cahil değiller. İlimde zirveler zaten. Onun için efendim bu mübarek kitabı, İmam Gazali'nin bu kitabını şerh etmiş. İmam Ahmet Zerruk Hazretleri şerh etmiş. Bakın onun şerhinin başında da kısa şunu okuyorum. Diyor ki emma ba'd diyor, hamdü senadan sonra fetasâül akîde İnancı, ne diyorsunuz ona, tahsiye etmek, hani gözden geçirmek, yoklama, yoklamak. Bil izah vel beyan, izahlı bir şekilde. Sümmete bir delil vel burhan, sonra onu delille desteklemek. Min azamün mekasidil iman, imanın hedeflerinin en büyüklerindendir. Ve ekberin mefatihi l-yakîn vel irfan, şüphesiz inancın ve Allah'ı tanımanın anahtarlarının en büyüğü, ehlüsnet itikadını okumaktır. Ve makalidi'l fevz bil cennet ve'n necat min'n niran, cennete ermenin, ateşten kurtulmanın anahtarlarının en büyüğü nedir sorarsanız, itikadı tasih'tir diyor. Ehli sünnet ulemasının görüşlerine göre. Ve niraytu'n nas katatalu yudalu gı kassru birçok alim geçti diyor. O 800'lü falan. Kendinden evvel yani 600 senelik falan 600 700 insanlar diyor. Uzun kitaplar yazdılar, kimisi kısa yazdı, kimisi geniş, kimisi muhtasar. felem era mislak idet hüccetil İslam, hüccetül İslam İmam Gazali'nin yazdığı kitabın mistini göremedim diyor. Limhtemet alimle tahhir ve ihtimam, çünkü çok güzel ihtimam göstermiş. Ondan sonra beyanları, açıklamaları, ihtiva ettiği mevzular çok güzel seçmiş ve darat alim temel şu gün Bir de şerata sünnete, kitaba sünnete, tam bir temessük, sıkıca sarılmış ehl sünnetten hiç taviz vermemiş. Çok güzel yazmış diyor. Onun için ben de onu size izah edeceğim diyor. Daha kitabın metnine girmeden evvel bir mukaddime yazmış. İmam-ı Hazretleri bir mukaddime yazmış. Mukaddime de usulü ilmi kelam yani. <gülüyor> i̇lmi kelamın kaidelerini yazmış yani. Akaidin kaidelerinin kaidelerini yazmış. O da biraz... Efendim, yani biraz ilmi seviye yüksek. Ondan dolayı cemaate anlatmamız icap etmiyor. O kaideleri biz anlarız inşallah, tatbik ederiz, uygularız. Konuşurken size arada zaten kaideleri aktarmaya çalışıyorum inşallah. Ve böylece elhamdülillah diyeceğiz. Elhamdülillah, bütün hamdüsenalar, övgüler... tazimler, şan şerefinden bahsedilmekler kime aittir? Kime mahsustur? Lillah. allah Teala Şimdi elhamdü de tabii çok şeyler var. ve cins içindir, istigrak içindir, ahd içindir, ahd-i zihnidir, ahd haricidir. Dol. Şimdi elhamdü bütün hamdlerde değil mi? İstigrak oluyor. Hepsini aldı içine. Efendi hazır bu manayı tercih ederdi. Ama o hamd, dersen belli bir ham kafanda tutuyorsun demektir. Eliflam'da o manada var. O nedir falan? İşte orada da çok manalar var. İmam Şeyh Ebul Abbas Mürsi. Evliya Allah'ın reisi İmam Şazeli'nin halifesi. İskenderiye'de yatıyor. İbni Ataylı'nın Hekemi Ataylı'nın sahibinin de şeyhi. Şeyhlerin şeyhi. Ebul Abbas Mürsi. O mübarek zamandaki en büyük alimlere İbni has olacak falan. Tabi Tasavvufun büyüklerinden de demiş ki Ben bu elhamdüye bir mana vereceğim ama Bakalım sen de itiraz edebilecek misin demiş ona Yani kabul ediyor musun, etmiyor musun? Buyurun efendim demiş O zat da çok allameymiş de tabii Hürmet etmiş, tazım etmiş O da demiş ki Ben şöyle bir mana veriyorum demiş Elhamdü o hamd diyorum Ama o derken nereye zihnimde tutuyorum ahdi zihni? Şunu tutuyorum demiş Allah'ın zatına yaptığı hamd lillahi yine Allah'a mahsustur. Bizim amellerimiz ona yakışmadığından ben böyle bir düşünüyorum demiş. Nasıl olur? E, yanlış olmaz efendim demiş. Çünkü hakikaten ahde tutabiliriz. Yani elhamdül Allah'ın kendi zatına yaptığı ham lillahi yine kendine mahsustur. Çünkü neden? Bizim ameller zaten onun zatına yakışmamakla beraber vazifemizi yapacağız. Öyle mi? Kendi zakir, kendi mezgür, kendini arabul kendinde kendi kendini bulabilirsen Zaten Allah'ını buldun demektir. Men arafa nefsehu, fakat arafa rabbu. Kendini bilen, Rabbini bulur. Bilir çünkü, sende o sıfatların suretleri var. Onun için elhamdülillah dedik. Madem bu girizgah yaptım size, girizgah iyi oldu mu? Müfit oldu mu? Müfit yani. Ha? Müstefid oldunuz mu? Ha? Müstefid olduk falan diyeyim, biraz büyük, lügat çatlatın, Böyle kültürlü kelimeler konuşun. Ya. Değil mi? Birkaç Müslümana belki şey yaparsınız. <gülüyor> Murat Marcaklı diyordu ya. Lan birkaç Osmanlıca kelime kullan belki birkaç kız tavlarsın diyor adama yani. <gülüyor> ben de size ki birkaç Osmanlıca, Osmanlıca birkaç kelime haznenizi genişletin. Belki birkaç insanı bu yola getirirsiniz yani. Adam da der ki size ne kültürlü adammış falan. İki kelimeyle tav olan var biliyor musun? Millet acayip yani. Seviye çok düştüğü için. müstefiyiz oldum efendim falan dersin vay anasırı sultan kalma adam derler sana <gülüyor> mübarek ne var yani biraz kaliteyi artıracağız <gülüyor> tamam efendim e, istifade fayda vermek yaratmak allaha aittir sebebiyet bizdendir kulun kesbi var unutmayalım tebliğ davet bize aittir vazifemizi ifade edelim haftaya da allahımızı tanımak adına rabbimizi tanımak adına bu mübarek kitaba başlayalım inşallah Ders olarak, ilim olarak gelirsiniz. Ondan sonra sizi açar açmaz mühim değil. Biz Allah'ı zikreder miyiz? İsimlerini konuşur muyuz? Sıfatlarını konuşur muyuz? Arada gülmek olmaz. Takara makara olmaz. Daha faydalı olur. Efendim darılan yatağın ayrı serer. isteyen gelmez. Gider. Beni hiç alakadar etmez. Biz el üstet itikadını e, tescil edip bir kayıtlara geçirelim. Madde madde geçirelim. İnşallah rahman.